1817 numaralı konu, hücre Bin Adi'nin duasıyla yağmur yağması, hücre Bin Adi'yi cünüp oldu, hizmetçisine, içmek için ayırdığın suyu bana getir de yıkanayım, yarın bana içecek su verme, dedi, hizmetçi, susuzluktan ölmenden korkuyorum, eğer böyle bir şey olursa Muaviye beni öldürür, dedi, bunun üzerine Hücre'ye dua etti, bir buluttan yağmur yağdı, Hücre, ihtiyacı kadar su aldı, Arkadaşları, Allah'a yalvar ki bizi korusun, dediler, hücreye de, Yarabbi Ya Rabbi, bize en hayırlısını müyesser et, dedi, bu duadan bir müddet sonra hücre arkadaşlarından bazıları öldürüldü.